Ya Ali ömer e, radyoluna soru soruyor. Bir peygamber hakkında soru soruyor. Ve o peygamberin ismi çok değişik. Daha önce hiç duymadım. Ve bu peygamber onları dile diyor Ya Ali'de. Bunun üzerine bu e, huzur oluyor diye bir rivayet okudum bunu. Biliyor musunuz ne kadar sanatlı. Tamam bir Tamam? Arif, evet, bir şey yatarsan soru şu ayet hakkındaydı. Evet. illa her sorulan soruya anında cevap vermem gerekmiyor. Ee. Buyurun. Hocam bir soru da benden gelecek inşallah. Yaklaşayım da. Sor. Bu ayet-i kerimede hayır gördüğünüz şer çıkar. Hı. Şer gördüğünüz hayır çıkar. Ee... Buradan ne anlamamız gerekiyor? Siz Hoşlanmadığınız halde size kıtal farz kılındı diyor. Bak bu ayeti kastediyorsun değil mi? Hı hı. Hoşlanmadığınız halde kere gördüğünü de aldı. Kıtal size farz kılındı diyor. Ama öyle şeyler vardır ki siz onu hayır görmezsiniz. Ama yani siz şer görürsünüz. onun sizin için hayırlıdır. Hayır görürsünüz ama o sizin için şerdir diyor. Hı. Şimdi bu ayeti kelime hakkında Vuku bulan olaylara vuku bulu şekliyle bakın, hemen o denli bir muhakemeye gitmeyin. Ee, bu ifadeyi daha önce iyimserlik ve kötümserlik hakkında ve o depremler hakkındaki bir derste işlemiştim. Vuku bulan olaylara hangi gözle bakmamız gerekir? Bu olaylar hepsi birer memurdur. Allah'ın emrinde olan memurlardır. Hepsi bir görevle gelmiştir. Zira bizim inancımızda bir yaprak dahi ağacın dalından koparak yeryüzüne Allah'ın haber olmadan düşmez. Doğru mu? Bir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan dalından kopup yere düşmüyorsa, hele bir deprem gibi gördüğümüz olaylar rastgele kendiliğinden olan olaylar değildir. Önce bunların hepsinin birer memur, Allah'ın emriyle görevli, bir iş ile görevlendirilmiş olaylar olarak bakmalıyız. Ha, görünüşte, görünüş şekliyle, musibet ve bela şeklinde görülebilenir. Ama onunla bize... görünüş şekliyle kötü bir görünüm olabilir. Hoşumuza gitmeyecek bir şey olabilir. Ama onunla Allah bizim için çok çok hayırlar Murad etmiş olabilir. O eğer bir ceza şeklinde geldiyse işlemiş olduğumuz suçu hemen anlayıp, idrak edip tövbe ve istifar ile yaklaşmamızı sağlar. Eğer bizi denemek için intan etmek için gelen bir olaysa sabretmemiz ve kadaya, Allah'ın hükmüne razı olmamız gerektiğini düşünmemiz gerekir. Onun için olaylara bakarken olayın vuku bulu şekliyle bakmayacaksınız. Önce o olayın vuku buluşu sebebi ve müsebbib Allah'ı unutmadan ondan sonra o olayın bir görevle geldiği Hemen kendimizin sorumlu olup olmadığı. Yani bir ceza mıdır? işlediğimiz suça binaen hemen onun ne olduğunu araştırıp tövbe istiğfar edip geri mi dönelim? Ve Allah'ın bir hükmüdür ki biz imtihan için gelmiştir. Sabırla, metanetle, yani rıza ile davranalım. Bu yönüyle bu ayeti ele alabilirsiniz. Ondan sonra Müslüman her olayın karşısında Tefeül, yani iyimserlikle ona bakmasını öğrenmesi gerekir. Bunu anladınız mı? Çünkü normal kullanılan bir şekliyle iyimserlik, yani optimist olma dediğimiz şey, e, görünen şeylerin görünüş şekli ne kadar çirkin olursa olsun, onda iyilerin olabileceğini, iyi şeylerin onunla gelebileceğini düşündüğümüzde, Mutlak bir rahatlayacağız ve huzur bulacağız. Çünkü iyimserlik pozitif enerjiyi yükler insana. Ne, nasıl yükler? Eğer bir cezaysa tövbe istiğfarı. Eğer intansa sabredip Allah'ın hükmüne rıza göstermeyi gerektirir. Anlatabildim mi? Onun için görünen şekliyle ele almıyoruz. Diyelim ki Allah bize bir çocuk ihsan ettiğinde çok çok seviniriz onu bizden aldığında çok çok üzülürüz. Ama onun dünyaya gelmesi bize ihsanı ne kadar güzel bir olaysa, gidişi de güzeldir. Zaten en azından bunu güzel olmasını sağlayabiliriz. Öyle olur ki bir çocuğun vefatı, ki onun eceliyle gittiğini bilmeliyiz. Allah böyle hükmetmelidir. Ona karşı durma ister düşünceyle, İster bazı sözlerle, ister bazı hareketlerle karşı durma, insanı iman dairesinden çıkarabilecek bir tehlikeli durum olabilir. Değil mi? Birçok isyan edenleri görmüyor musun? Ölüm ona yakışmıyordu, daha gençti, şöyleydi, böyleydi diye. Verirken nasıl bir tavırla karşılamış ise bizden alınırken de, Tabii ki bu acıdır. Yani bunun üzüntüsünün olmaması gerekmez. Sahip olurken nasıl sevindiysek, neşelendiysek, hatta buna şükretmek için akika keseriz, kurban keseriz değil mi? Gittiğinde de sabredilmesi gerekir. Dünyaya gelirken sabır değil. Onu kaybettiğimizde sabrın yani sabredilmesi gerekir. Verdiğinde de şükretmek gerekir. O şükrünü yani o nimetini çok çok şükürle karşılamak gerekir. Gittiği zaman denenen birisi olabiliriz biz. Ha, kaldı ki küçük bir çocuğun öldüğünü düşünün. Bir çocuğu ölen için, iki çocuğu ölen için cennette şefaat edeceği kız çocuğunun böyle olması çok farklı sebeplerin yani bize rahmetin gelmesini sağlayan vesileler olduğunu görürüz. Buna böyle bakmak gerekir. Onun için yani belalar, musibetler derken Bunlardan bizim ilk korkmamız gereken bir ceza mı? Yaptığımız bir suça binaen bize verilen ceza mı? Onun için her olayı gördüğünde, karşılaştığında buna hemen takınacağın bir tavır. Düşünün, o dersi tekrar dinlerseniz herhalde daha çok istifade edeceksiniz. Allah Resulü'ne geliyorlar. İşte kuraklıktan şikayet ediyorlar. Ekinlerimiz mahvoldu. Sığırlarımız selak olacak. Allah'ın Resulü dua et. Rabbim bize yağmur versin. Allah Resulü yağmur istiyor. Yağmur duası yapıyor. Semada bulut görünce Allah Resulü ki bulutlar yağmurların müjdecisidir değil mi? Yağmurları müjdeler. Rüzgarlar, bulutlar. Yağmur müjdeler. Allah, müjdeler. Allah Resulü bulutu görünce Allah'ım onun hayrını istiyoruz, şerrini değil diyor. Bu ne anlama geliyor? Bazen hayır gördüğün şeyde şer de olabilir. Onun için bazen bir şey isteme, mücedred bir isteme ile telaffuz edilmemeli. Allah'ım çocuk ver, Allah'ım çocuk, ver. Allah çocuk ver. Böyle geberen insanlar var. Ama ağzından Allah'ım hayırlı bir çocuk ver deniyor. Değil mi? Allah'tan mal, mülk ne istersek isteyelim, mutlak O'nun hayırlısını isteme zorundayız. Çünkü ayet-i de diyor, bu ayete paralellikle düşünebilirsiniz. Diyor ki, eşleriniz ve çocuklarınız dünya hayatının ziynetidir diyor sizin için. Doğru mu? Nimettir. Aynı anda eşleriniz ve çocuklarınız sizin için fitnedir diyor. Doğru mu? Yani hem nimet hem de nimet olabilir o zaman isterken hayırlısını istemeniz gerekiyor. Her şeyin hayırlısını. Onun için yani kıtal görünüşte hoşlanmadığımız bir şey ölüm değil mi? Ölümle karşı karşıya. Ama tekrar okuyun o ayetlerin devamını ve başka surelere bakın. E, her in neticesinde iki güzellikten bahseder. Birisi gazi olup kalma, ikincisi şehit olmadım. İkisi de güzellik diyor. Ama ölüm olarak ona baktığın zaman bu çirkin görünür değil mi eğer cennete girme gibi bir arzu varsa herhalde ölülmesi gerekir Eğer insan bu derli bir yakini kazansın inanın yani öyle bir hal olur ki insanlarda ölüme giderken yani çok huzurlu tatlı meşaakkkasiz özleyerek gittiğini görürsünüz Çünkü Hadis-i Şerif'te dediği, dediği gibi من كريه لقى الله وكريه الله لقىه Her kim Allah'a kavuşmaktan ikra eder, yani hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah'a kavuşma ne anlamdadır? Ölüm. Yani bununla ancak ki düşünün, şehitler Ölümün acısını bir sineğin soktuğu, yani incittiği kadar dahi inci, in, in, hissetmez diyor ölümün acısını. Bunu bir şehit için söylüyor. Onun için mansaraya bakan göz çok önemlidir. Nasıl gördüğü önemlidir. E bizim tedbirimizde olaya, vuku bulan şeylere vuku bul şekliyle bakmak gerekmiyor. Hemen onun bir memur olduğunu, çünkü yeryüzünde bir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan dalından kopup yere düşmüyor. Ama bir deprem kendiliğinden olmuyor, bir sel felaketi kendiliğinden olmuyor, değil mi? Bir rüzgarla helak olma kendiliğinden olmuyor. Bunların hepsi görevlidir. Hepsi görevli. Evet. O dersi dinlersen, evet, iyimserlik e, de dersin o birisinin adı, depremi de dinlersen herhalde ikisini birleştirdiğinde daha hoş olur. Çünkü bu, Allah hakkındaki hüsnü zannını besler. Anladınız mı? Olaylara baktığınız zaman, yani Allah hakkındaki sizin hüsnü zanınızı besler, hüsnü zan da yakınını kazandırır. Evet, başka? Evet. Ve aleyküm selam Evet. Buyurun. Aleyküm selam ve ve berekatühü. Evet. Ben sizin bütün ataletinizi idare ediyorum. Siz de benim ataletimi idare etme zorundasınız. Evet, cevap Soru cevapla başladık. <gülüyor> He? Buyur. Ne soralım hocam? <gülüyor> hocam, ben bir şey soralım mı? İsimdeki benzerlik, müsammadaki... Efendim? İsimdeki benzerlik, müsammadaki benzerliği gerektirmez diye... Benzerlik var. değil. İsimlerdeki müştereklik isimlerdekimiz direktlik, müsammadaki benzerliği. Ortaklık. Yani evet. Derektirmez diye. Derslerde duyuyor. Lakin hocam şimdi hani sizden biz kardeşini dövüşürken yüzüne vurmasın diyor. Zira Allah adem kendi suretini yaratıyor. Şimdi bu hadiste direkt isimden değil de direkt bir müsammadan bahsediliyormuş gibi geliyor bana. Bu seferde Allah'ı hani Adem'in sureti gibi düşünmek gibi böyle bir hani haşa böyle bir şeyden şeyiz ama hani Nasıl yani? Şimdi o söz ehl-i sünnetin, e, ümmetin isim ve sıfatlarda bazılarında tereddüt, teşvişe düşmemesi için kestirmeden anlayabileceği bir ifade kullanmış. İsimlerdeki müştereklik şu, Allah azze ve Celle kendisini alim sıfatıyla vasf ediyor mu? Ediyor. Kullarını da alim sıfatıyla vasf ediyor mu? Ediyor. Burada sadece isimde benzerlik var. Müsemma'ya gelince haşa bizim ilmimiz Allah'ın ilminden sadece yani bir noktadır diyebiliriz, onun nüfus etmesidir. Hiçbir zaman Allah'ın ilmiyle bizim ilmimiz aynı değildir. Şimdi hangi ismi bu denli müşterek görürsen, <gülüyor> Allah azze celerinin eli onların ellerinin üstündedir diyor. Ha burada sen eli tutup da yani bizim elimizde Allah azze celerinin elini isimdeki müştereklikle müsamaya aynı düşünemezsin. Onun şanına layık olduğu şekildedir der ve bırakırsın. Adem'in yani e, suretini kendi suretinde yaratmış derken. Ki ali şeriflerin tümünün sonundaki netice buna gidiyor. Burada isimdeki müşterekliği müsemmada benzerliğe getiremezsin. Ama sanki, müsemmada sanki değil. Böyle tabii. Allah'ın alim oluşuyla bizim ali, alim oluşumuzdaki ismen bir müştereklik var mı? Var. Müsemmah aynı mıdır? Değil. Değildir. Değil. Ehli sünnet tutup da geçmişin mesela e, mutezile diyelim, cehmiye diyelim. Mu'tezile, mu'tezile olmadan evvel mücessime olur. Çünkü isim ve sıfatları hemen mahlukun isim ve sıfatına benzetiyor zihninde. Le kemitli ke şeyin ayetini yakalayamayınca bu sefer bunu hakiki anlamından inkar ediyor. Ya tevil ediyor ya iptal ediyor. Anlaşıldı? Ha. Mücessime önce mücessime oluyor sonra mu e, mu'tezile oluyor. Ehli sünnete gelince İsmen müşterek olanlar kabul ediyor. Allah kendisini rahim olarak vasfettiği gibi kullarından da rahim olarak vasfettiği vardır, değil mi? Kendisini kerim diyor, kullarından da kerim olarak nitelendirdiği kimseler vardır. İsimlerdeki müştereklik benzerlik diyelim bir yerdadır, anla. Ama Müslüman'da bu yoktur. Oradaki yüz İsim sadece değil mi hocam? E, tabi Allah Azze gözü yüzü, sureti de yarattım derken bu böyledir. Onu öyle bırakırıp <gülüyor> yüze durmayı <alınmayı> yasaklamıştır. <gülüyor> ondan sonra bunun devamında giden bir, tahrif etmiyorsun, anlaşıldı mı? Tatil etmiyorsun, ondan sonra teşbihe gitmiyorsun ve teklife gitmiyorsun, keyfiyete, nasıllığına. Bu dörtlü kaydede şaşmadığım müddetçe ondan sonra genişleterek bunları anlamaya çalış. Yani ehli i Sünnet de bu kaydayı korken baştan sağa sola sapmamamız için. Anlaşıldı. Anladın mı? Şimdi hocam anladım sizin anlattıklarınızı da ben sadece şurada takıldım. Hani sizden birinizin kardeşinin yüzüne vurmayın diyor ya orada hocam. Orada direkt sanki isimden değil de müsammadan bahsediyormuş gibi geldi bana. Doğru ama şimdi o kelimeyi kullanmanın anlamını orada. Doğru kardeşini yüzüne vurma diyor. Doğru. E? Sonra? Zira hani Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır Sözü gelince sanki hani yüzünden direkt bir müsammaya geçiş varmış gibi oldu gibi geliyor bana. O sözü de hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi. Elimiz var mı? Bizim elimiz var mı? Var. var. Allah-u Azze ve eli derken bundan ona bir geçiş var mı? Yok ama, Allah... yok ama amayı çıkar yok, onda da yok. Bu sınırları çizme zorundasın. Adem'i kendi suretinde yarattı diyor. Anlaşıldı. Ve sahabeye baktığınızda e bu sınırlar çok katı gibi gelir ama sahabenin devrinde bu gibi mevzularda sohbet ve münakaşa edildiğini göremezsin. Çünkü herkes o denli bir eğitilmişti ki bunu anlıyordu rahatlıkla, herkese hangi anlama gittiğini biliyordu. Durup dururken neden le ise şey şeyun denilsin ki? O hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Onu yani meselül ala olarak tanırız. Allah göstermesin. Bir şeyle ona örnek de veremeyiz, misal de veremeyiz. Aynen tasavvufun yaptığı gibi. E bir padişan yanına bile diyor, aracıyla girersin diyor. Nasıl diyor sen doğrudan doğruya Allah'ın huzuruna gideceksin diyor. Allah'ı burada krala benzetiyor. Kral tabii bir kralın yanına birisiyle gireceğiz. Kral bizi tanımaz. İstediğimizi duymaz. Ama haşa Allah bu aciz diye indirirsen bu da kötü bir benzetme. Ben bu konuda gibi temelin bir yazısını okumuştum. Allah'ın eli vardır derken Allah'ın eli vardır diyor. Ama Allah'ın eli vardır derken de bir beşer elini kaldırsa diyor, o eli keserim diyor. Böyle bir okumuştum. Yani. Şimdi e, bazı şeyleri derken e, mantık yolunu seçerek reddetme pek hoş bir şey değildir. Allahu azze ve celal'in eli vardır. Çünkü biz el dediğinde şunu anlarız. Doğru mu? Herhalde bu bizim anladığımız bir kelime. Ama bu ele Allah'a nispet ettik mi O'nun şanına layık olduğu şekliyle deriz. Bunu öyle anlarız. Allah'ın Allah alimdir dediğimizde O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bak onlarca ayet O'nun ilminden bahseder. Değil mi? Onun ilmini Kur'an istikametinde öğrendik mi? Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilmi ebedden yani ezelden olmuşu, olmamışı, ebedden olacağı ve olmayanını, olmayacağı hepsini bilir. Zirveyi de bilir, küldeyi de biliyor. Değil mi? Onun ilminden habersiz bir ağacın yaprağı dahi dalından kopup yere düşmez. Onun ilmini biz böyle anlıyoruz. Yani onun ilmi bizimkinden farklı olduğunu birilerine izah etmeye kalkmak da aptallık olur. Eğer Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır diyorsa, ki bu sahihse, ki sahih, böyle kabul ederiz. Bu iş biter. Hadislerde geçen ayak vesaire tarz, e, kelimeleri de aynı Olduğu şey... gibi kabul eder. Çünkü el i Sünnet'in Aha. menheci bu. Heh, bunlar da e, şey bir düşünceye sapmamak için, e, şeytanın vesveselerinden uzak durmak için biz sınırları çizmişiz. İsimdeki müştereklik Müsemmade ki müşterekliği gerektirmez. Bunu iyi bilmeliyiz. Anlaşıldı değil mi? Onun şanına layık olduğu gibi deriz. Bu kadar. Evet. Başka? Bazen tamamen anlamadığınız halde. Evet diyebiliyorsunuz ama bazı şeyleri de birden bire bütün kühniyle anlamanız mümkün değildir. Ve bence bu ifadeleri biz böyle bazen kullanıp geç olur. İsimdeki müştereklik, müsemmada müşterekli...